Muhterem efendim, insanın nimetlere masar değil de memer olması ne demektir? Bazı nimetlere insan mazhar olur da bazı nimetler için insan bir uğraktır. O, o güzellikler, o nimetler, o ihsanlar oradan doğru, onun malı değildir. Malı olmamıştır. Evet onu 18. sözde Üstad, güzel masar olan güzeldir. Bu güzellikler seninle gösterildiği için demek ki sen de güzelsin gibi böyle nefsi insaniyet tarafından, belki de umum böyle nefis taşıyan herkesin hissiyatına tercüman olma nevinden oluyor. Kendi şöyle bir mülaaza yaşamış, yaşamamış. Kendi bilir onu. Biz öyle bir mülaaza yaşadı şeklinde onun hakkında isnadatta bulunursak saygısızlık yapmış oluruz. Fakat kendisi öyle diyebilir yani. Bir şey burada antrepantisi arz de yani bazı büyükler kendileri için diyebilirler. Mesela İmam Rabbani diyor ki açıktan açığa ben nefsim itibariyle kendime bir hayvan nazarıyla bile bakmadım yani. Eşek gibi gördüm kendimi. Şimdi o kendi hakkında böyle düşünebilir. Cismaniyeti ve bedeni itibariyle düşünür. Üzerindeki mevhibeler Allah'a aittir. Mesela insan olma, mükemmel bir insan olma. Cenab-ı Hak'ın o kadar varitlerine masar olma, o varitleri duyma, onları çok iyi değerlendirme. İnsanlara iyi bir imam olma. Orada şirazeden çıkmış o İslam efkarını yeniden düzene koyma gibi masariyetler bunlar çok önemli şeyler. Fakat bunlar Cenab-ı Hak'ın mevhibeleridir. Allah vermesi olmaz. Öyleyse hani şöyle yaklaşabilirsiniz, bir mülazayla arz etmiştim. Üzerinizde Allah'a ait olan şeyleri çıkarın ortaya koyun da kendi meziyetleriniz adına kendinizi bana anlatın. Verecekte çıkarsınız. Var olma ona ait, insan olma ona ait, günümüz insanı mümin olma ona ait, Dini mübini İslam'a hizmet etme ona ait. Şimdi bu mülazayla kendine bakar böyle ve öyle der. Ona öyle demek düşer. Fakat hani biz şey yaparken bir insan ister İmam Rabbani olsun, ister Abul Hasan'ı Haraqan'ı olsun, ister Siyif'ul Harran'ı olsun, ister Abdülkadir Geylan'ı olsun. Bunlar nefslerine bakan yanları itibariyle, cismaniyetleri itibariyle haşa ve kella, yüzbinlefe haşa. Bunlar hayvandan aşağıdır falan demek bu saygısızlıktır. Vesile-i sukuttur. İnsan mahvolur. Şimdi mülahazayı biraz daha ileri götürelim. İnsanların itihar tablosu buyuruyor ki hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ben de diyor. en yeteğammedeniyallahu bir rahmeti minhu ve fazlul buyuruyor. Fadl kelimesi zannediyorum bazı rivayetlerde var. Şimdi Allah rahmetiyle eğer tutup desteklemezse, sahip çıkmazsa, O'na ben sarıp sarmalamazsa diyorum yani. Evet ben de cennete giremem diyor. Şimdi biz Efendimiz hakkında o mülahaza ifade edemeyiz. O Allah karşısında abdiyetinin şuuruyla kendi ifade ediyor onu. Biz öyle bir şey desek sukut ederiz, mahvoluruz. Şimdi bu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım yani. Herkes kendi hakkında bir müdde umumi gibi kusurlarına bakarak değerlendirir şahsı. Hep şahsı maznun nazarıyla ne diyorlar şimdi? Zanlı. Zanlı nazarıyla, nazarı itibara alır, hep öyle bakar. Ama başkalarına gelince de bir mülazada yine ifade edildiği gibi vekil nazarıyla, avukat nazarıyla bakar, müdafaa eder, aklar onları. Hep böyle bir rahi selamet arar, bir kurtuluş yolu arar onlar hakkında. Şimdi asasa gelelim. Tatazetler de kendi için öyle diyor. O birkaç yerde kendini öyle şey veriyor. Hani güzelliklerden bahsettiği bir yerde, güzel masar olan güzeldir diyor. Mektubatta başka bir yerde sözler kendisiyle gösterildiğinden dolayı. Evet diyor, şimdi burada tahtisi nimetle esas gurur ve kibir şey ortasına bir yol buluyor orada. Şimdi biri dese ki, işte biri sana bir elbise, bir at giydirirse, deseler ki sen güzel oldun. Desen ki hayır, nerede, nerede o güzellik, nerede ben falan. O elbiseyi sana giydirene karşı saygısızlık olur. Evet bir de güzelliği kendinden bilerek, evet güzel oldum, var mı benim gibi bir güzel falan desin, o da gurur olur. Bu ikisi de vartadır. Bu iki vartaya da düşmemenin yolu şudur, evet güzel oldum ama fakat güzellik elbiseye aittir. Allah'a aittir, O giydirdi. Şimdi bu bir mülaaza, bir de böyle diyor. Bir de de diyor ki, hani bu hakikatler seninle temsil ediliyor. Allah bu dini bazen fasık bir adamla da teyit buyurur diyor, orada اِنَّ اللّٰهِ لَيُوَيِّدُنْ هَذَ الد۪ينَ بِيَدِ الْرَجُلِ الْفَاجِرِ Hadisini okuyor. ''Ve sen kendini o recülü facir bilmelisin.'' diyor, kendi için diyor. 18. sözde de öyle diyor. Güzelen masar güzel değil, sen diyor temsil etmedin, temessül etmediğinden güzel değilsin. Yani her şey senin mahiyetinle bütünleşmesi lazım, bir yönüyle senin olması lazım, bir bakıma sende gelişmiş olması, sende mayalanması, sende tutması, sende oluşması lazım ki diyebilesin. Vaka, biz hepimiz bazı şeylere masar buluyoruz, onu da tebrik etmek lazım. Allah Celle Celalü mesela hava nimetiyle serfuraz kılıyor, masar oluyoruz. Yani biz duymadık, tatmadık, istifade etmedik diyemeyiz yani. Yediğimiz şeyler bize mal oluyor, içtiğimiz şeyler bize mal oluyor. Evladı iyal lütfediyor. Bunlar bir ölçüde bize mal oluyor. Yani bunları görmezlikten gelmemek lazım. Fakat temelde bunlar da bize ait değil yani. Temelde bunlar da bundan geliyor. Bu açıdan o iki şeyi birbirine tefrik etmemek iktiza ediyor. Memerre gelince uğraktır yani. O iki şeyi şöyle anlamak lazım. Biri doğrudan doğruya, diyelim ki sizden sizin mahiyetinizden kaynaklanıyor. Mahiyetinizde o var. Vaka mahiyeti insaniyeden kaynaklanıyor gibi görünen şeyler olabilir. Fakat insanda o özü var eden de yine odur yani. Bu mayalanmaya müsait diyelim bir spermle, bir yumurta gibi onu yaratan da yine odur. Dolayısıyla sahip çıkamasın ama ben de emaneten bulunan bir şey işte bir ilkah yapılıyor sonra telakkuh oluyor falan dersin yani. Meselenin arkasına, arka planına girince yine sana ait olmadığı çıkar. Şimdi memerle masar arasındaki şey mashariyeti temessüle bağlıyor, temsile bağlıyor tam. Yani o iş, benim diyebileceğin şekilde sana ait olması, bir aidiyet olacak orada. Memerre gelince, o birisi tarafından olduğu belli yani, açıktır, beyindir. Ona da suyun üzerindeki güneşin şualarını, akistlerini alan kabarcıkları misal veriyor. Yüzleri güneşe mütevercih olduğu sürece, bir ırmak akarken, Suyun üzerindeki kabarcıkların hepsinde hemen güneşin aksi olabilir, şu anlar olabilir. Fakat belli ki o suya ait değil. Nereden anlıyorsunuz suya ait olmadığını? Çünkü güneşle alakaları kesilince, mesela bir karanlık türeli girince ne kabarcık kalır, ne de o kabarcıkların içinde güneş kalır. Bu memerdir, bu bir uğraktır yani. Uğruyor her şey ona, sonra geçiyor, uğrayıp geçiyor, uğrayıp geçiyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bütün varlık için aynı şeyi söylüyor yani. Bütün varlık, varlık adına esasen Adem bir yönüyle bir uğrak oluyor. Orada işte peşi peşine ondan gelen tecelli kareleri bir ittisal içinde cereyan ettiğinden dolayı esas siz bir varlık zannediyorsunuz diyor. Bundan vücuda gidildiğinden dolayı Üstad buna yakın durmuyor. Çünkü risalelerde gördüğünüz gibi bu şekildeki tecelliye karşı bile muhalif bir fikir beyan ediyor. Ama o Hazret bir yönüyle her şey temelde ona ait olması açısından ister zuhur olsun, ister tecelli olsun, ister madde hassesini yaratsın, sadece arada hani fark dediğimiz husus yani tasavvufta bir fark var. Bu değişik anlamlarda kullanılıyor. Fark dediğimiz husus var orada. Yani siz zat değilsiniz burada. Bir isne-i niyet var. Hakayki eşya sabittir diyor. Mevcuttur da dememişler yani. Çünkü mevcut deyince asli bir vücut kabul edilmiş gibi olur. Üstad da zilli vücut diyor zaten. Onun varlığının, ziyasının gölgesi veya gölgesinin gölgesi diyor. Ama... Farklı yani, bir isneyniyet var yani. Bir ikinci varlık meselesi söz konusu. Şimdi o mülazayla bakınca her şey ona ait. Belki orada hiç masar yok, hiç temsil yok, hiç temesül yok. Her şey memer yani. Varlık bile baştan sona kadar. Fakat Üstad Hazretleri dediği o şeyde bir yönüyle sahip çıkamayacağımız nimetler var. Bilhassa da şu hususları düşünmek lazım. Mesela Müslüman olmak çok elimizde değildi. Belki irademiz var da. Çünkü Müslüman bir muhitte neşet ettik. Belli ki Allah bizi orada yarattı. Ona ait bu mesele. Onun inayeti olmasaydı biz hiç masar olamazdık. O şeye masar olamazdık. İkincisi onun devam ve temadisi yine ondandır. Çünkü görüyorsunuz sağlam gibi gördüğünüz çok kimse bakıyorsunuz yolun yarısında dönüyor yoldan çıkıyor diyor başkalarını iltihak ediyor. O kadar çok mürtet var ki, devrisalet penayide olmuş, o dönemdeki insanları da şaşırtmış, nasıl olur demiş. Hz. Üstad döneminde olmuş, kendi söylüyor açıktan açığa. Daha sonraki dönemlerde olmuş. En böyle saf, en temiz, en duru cemaatler içinden bile bir bakıma, onlar için hep bir şey olabilecek. Yani cemaatin lekesi sayılabilecek. İnsanlar zuhur etmiş. Her zaman olabilir. Demek ki devam da yine Cenab-ı Hak'ın ayrı bir lütfu oluyor. Mesela Cenab-ı Hak işte bazı arkadaşlarımızı bazı hizmetlere muvaffak kılıyor. Ya kalemiyle muvaffak oluyor, ya beyanıyla muvaffak oluyor, veya tavrıyla yani temsiliyle güzel duruşuyla Allah Celle Celalü İslamiyeti hizmet ettiriyor. E bütün bunlarla övünmek yerine belki Allah'a hamd etmek lazım. Allah hamdolsun Cenab-ı Hak işte bize kuru üzüm çubuğuna benzersin diyor orada. Bu salkımlar onun marifeti değil. Çünkü bir yerde saymıştı onları yani bir salkım gördüm. Şu kadar üzüm vardı. Onun bağlı bulunduğu kök diyor. Sürekli onlara böyle işte bir şerbet şey borusu olsaydı, şerbet akıtsaydı onları dolduramazdı diyor yani. Bu bir yaklaşım meselesidir. Yani nasıl tatlı oluyordu onlar fotosentez mevzu da fakat yani belli ki onlara ait değil. O güneşi kullanan da o toprağı, topraktaki kuvve-i suyu onlara gönderen, o hususiyeti onda yaratan her şey ondan, her şey senden, sen ganisin diyeceksin. Bu açıdan biz bu türlü nimetlere yani din nimetine, dine sahip çıkma nimetine, dine hizmet nimetine Sonra bu hizmette muvaffakiyet nimetine, muvaffakiyetin katlanması nimetine, ehli dalaletin onca cihet, onca gayretlerine rağmen işin yıkılmamasına, ayakta durması nimetine, evet, fahirlenme yerine Allah'a hamd etmek lazım. Çünkü biz bu mevzuda memeriz yani. O güzellikler bize uğrayıp geçiyor. Sabit malımız değil biz orada. Sahip çıkamıyoruz onlara. Çünkü bazen bazanın elinden alınıyor. Allah elimizden almasın yani. Ve sonra Kur'an'da diyor in yüzhip yuzihkum ve yetibi O dilerse size alır götürür. Yani partallaşırsanız, renk atarsanız, solarsanız, matlaşırsanız daha cedid bir toplum, revnaktar, rengi üzerinde, desen üzerinde bir toplum getirir. Bu hizmeti o parlak bu yeni insanlara göldürür diyor. Şimdi tehdit de ediyor ve öyle yapıyor da aynı zamanda. Bakıyorsunuz bir dönemde dinin bayrakları bir millet, bakıyorsunuz başka bir dönemde sefil olarak yaşıyor. Bakıyorsunuz bir dönemde işte şehval açmış adeta, bir başka dönemde bakıyorsunuz lanet ile anılan cebabilerin en küstahına rahmet okuturacak hale geliyor. Demek ki bize ait değil bunlar. Olsa koruruz onları, kaçırmayız elimizde. Evet, işte bu zaviye'den memer ile masara bakmak lazım yani. Masar o şeylerin tam sizde zuhur ettiği bir hal demektir yani zaten. Masar o demek oluyor. Evet, masariyette o şeylere masar olma. Memere gelince siz uğrak oluyorsunuz o şeyler. Güzeller güzelinden geliyor. Sizi güzelleştiriyor. Çünkü güzele peyrev olan güzel olur. Sizi cennete atmak murad ediyor. Çünkü güzelleri naz ile cinana atar güzeller. Ondan sonra gelip geçiyor. Ya sizde işte bir başka fasılla gelip bir daha bir dem yaşıyor. Veya sizden, sizi bırakıyor bir başkasıyla dem sürüyor diyelim. Mecal kelimesi memerle aynı anlam mı kullanılıyor? Evet. O da mahalli tecelli oluyor demek ki. Evet. Onun çoğulunda da mecal diyorlar. Öbüründe de mezahir diyoruz mecali daha az kullanmış. Tasavvufta da kullanılıyor. Masara mezahile nispeten daha az kullanılıyor da. Fakat bu kelime ve tas bilinsin diye petasiz ifade etme lüzumu doğduydı. Memerle arasında bir irtibat söz konukluyor. İnsan memeriyetini diyelim. Yani kendisinin güzelliklere bir uğrak olduğunu, ariye olduğunu. Hani biraz evvel söylediğim sözde istidrade anlamışınızdır onu. Yani Cenab-ı Hak dese ki bana ait olan şeyleri bırakın da siz hele bir nesiniz yani bana bir onu anlatın bakalım. Ne kalır ortada? verecekti kalırsınız. Çünkü o bize verdiğini vermiş. Yine onu da diyor malum sözlerde diyor. Ubudiyet diyor netice-i nimeti sabıkadır, mukaddime-i nimeti laika değil. Ve sonra da açıyor. Evet biz mükafatımızı almışız. Yok olmamışız, çamit kalmamışız, canlı sadece kalmamışız, insan olmuşuz, insan merim olmuşuz. Bunların hepsi bu kuattır ve hepsi teşekkür ister bunların. Elhamdülillah demek sayılır. Nimet bu. Şimdi biz bu mülahazayla meseleye bakınca memeri çok iyi anlıyoruz yani. İnsanın kendinden değil yani. İnsan bir masar olarak o iş onda zuhur etmiyor. O iş onda meydana gelmiyor. O iş onda oluşmuyor yani. Belki bir tecelli halinde geliyor, onu uğruyor, geçiyor yani, mürur ediyor. Yolcu gibi her şey, her nimet gelip uğrayıp geçiyor, gelip uğrayıp geçiyor. Ona ait olduğu belli. Öyle bir şey insana uğraması açısından uğratana minnette bulunacaksın, hamd edeceksin elhamdülillah, muhakkaten beni güzelleştirdi, bir kısım güzellere masal kıldı falan diyeceksin. Ama sahip çıkmayacaksın onlara çünkü o işin sahibi sen değilsin hususuyla imana, Kur'an'a, İslam'a ve hizmete müteallik meselelerde. Bu kendini sıfırlamış ve vicdanında ha, sıfırlama diyorsunuz. Yani sıfırlama ile menmeriyet arasında bir şey var mı? Bunlar birbirinin şey gibi, farklı ifadesi gibi yani farklı, bir mülahazanın farklı versiyonları gibi oluyor. Birinde uğrak diyorsunuz. Allah'tan gelen güzellikler uğrayıp geçiyor. Demek ki zaten bir şey yok yani insanda bu güzellikler hepsi başka bir kaynağı, başkası onların diyorsunuz. Ve bu tarafta da sıfırlarken tabi siz sıfır olunca sonsuzluk tamamen ona kalıyor. İzafi sonsuzluk değil. Seninki mutlak, hakiki bir sıfırlama Bu da hakiki bir şey. Sonsuz oluyor. Yoksa siz kendinize bir şey ayırdığınız zaman yani kendinize mutlak sıfır, hakiki sıfır nazarıyla bakmadığınız zaman onun hakiki sonsuz olmasını hat koymuş olursunuz. Sınır koymuş olursunuz. Yani şuraya kadar benim dersiniz. Belki her şeyi ona teslim etmek için başta Üstad'ın 30. sözde ifade ettiği gibi vahid-i kıyası olarak bir yerde senin bu mevhum onun varlığının gölgesi, her şey yani ilmin bir yönüyle onun ilminin bir gölgesi, sem en bir gölgesi, basarın basarının bir gölgesi vücudun, vücudunun bir gölgesi bu manada. İşte bunları bir açıdan duyma bir yönüyle bunları şey olarak kullanıp esas onun varlığına yürümek içindir. Üstad Hazretleri 33 sözde vahid kıyasi diyor. Efendim. Bir mukayeseye esas yapma bunu. İşte buradan buraya kadar benim falan diyorsunuz. Bir hat koyuyorsunuz kendinize ve dolayısıyla onu da tahdit etmiş oluyorsunuz. Fakat sonra bir mülazayla bu defa onu da elinizdeki o şeyde, zahid mahiyeti de kırıyor, taşa çalıyorsunuz. Her şey ondan diyorsunuz. Yine azetmişimdir. etmişimdir. Esrar-ı hodir, umuzi bi doktor ihmal, varlık kazanma sırları diyor. Benlikten vazgeçme sırları birisi öyle. Benlik kazanma sırları benlikten vazgeçme sırları diyor. Yani bir yerde benliği duyma, benliği hissetme İzafetle yürüme ve sonra her şeyi taşa çalma, onu gösterme, netice itibariyle. Bu insanın yok olması demek, her şeyin ondan ibaret olması demek değildir bu. i̇sne niyeti kabulün yanı başında sana ait her şey ondandır yani, o seni yaratıyor. Evet, o mütekellim oluyor, sen muhatap oluyorsun, yerinde sen onu muhatap olarak alıyorsun, sen mütekellim oluyorsun. O yerinde sana ya Yuhanna diyor. Bu defa sen muhatapsın. O mütekellimdir. Ve sen ona cevap veriyorsun. kana nabudu ve iyyake nestaîn diyorsun. Yalnız sana kulluk yapar, yardım da yalnız senden isterim. Böylece şimdi bir isne görülüyor açıktan açığa yani. Bir ikilik görülüyor burada. Ama onu bahşeden odur yani. Her şeyiyle, madde asliyesiyle, temel unsurlarıyla, özüyle, usaresiyle Vahşeden odur. O manada her şey ondandır. Fakat ben yokum. Sadece her şey ondan ibarettir. Bir panteistler gibi veyahut da akşam orada işte hoca felsefeci bahsediyordu. Hegel orada büyük bir paya vererek öyle. O doğru değildi aslında. Hegel öyle düşünmüyor. Yani. Hegel her aklı gibi düşünüyor. Varlığın ruhu tamamen yani şey Haşa, üluyete ait hasais, tamamen varlıkta mündemiş gibi görüyor. Yani monizm o demektir. Onun için hiçbir hakiki sofi monizme girmemiştir. Hiçbirisi yani. vahdeti vücut, vahdet vücut, vahdeti şuhuda açık bir şeydir. Sadece ifade iltibası vardır orada. Onu karıştırmamak lazım. Meseleye sofilerin yaklaşımıyla bakmazsanız, sadece felsefe nazarıyla bakarsanız, Öyle anlarsınız meseleyi. Fakat onların o zevk, zemzeme ve çağlayanları içine girip meseleye baktığınız zaman da subhati veç mülhazasıyla meseleye bakın, bir öyle düşünün. Çok onların dediği gibi değildir. Onlar hakiki olarak öyle. Haşa ve kella zat-ı ait hasaisi. O yaratma gücünü, o sem gücünü, o basar gücünü, o irade gücünü, o kudreti, her şeyi doğrudan doğruya varlığın kendisinde, yani kozmozculuk gibi, meseleyi um, kainat açısından ele alacak olursanız kozmozculuk gibi bakıyorlar. Bulunduğunuz alem itibariyle ele alacak olursanız naturalistler gibi bakıyorlar kainata. Farklı şey o. Hatta bana göre eski filozofların düşünceleri ondan daha selametlidir yani. Çünkü onlardan bazıları Ruh kainattan infisal edebilir diyor. Bazıları ayrılmaz diyor. Yani onun lazımı gayrimü farkıdır diyor. Yine bir isneyniyet mülahazası hissedilebiliyor. Bazılarının mülahazası zat-ül mülahazasına yakın gibi oluyor. Zannediyorum hata tabirlerin darlığında, o darlık içinde zat-ül huyete ifade edilenmediğinden dolayı bir kısım iltibaslara düşünülmüş oluyor. Neyse burada istidradi bir şey ifade ettik. Hakiki varlık zatülüyete aittir. İnsanın ki izafidir, ondandır. Dolayısıyla insan mebde-i itibariyle, mebde itibariyle kendisine baktığı zaman kendisini sıfırlayacak. Bendeki her şey ondandır diyecek. Sıfırlayacak, sıfırlaması lazım ki esas hakiki sonsuz olanın hakiki sonsuzluğuna hak koymasın. Tabiri diğerle hakiki sonsuzluğu İzafi sonsuz haline getirmesin. Ona hakkımız yok. O hakiki sonsuzdur. Bizdeki her şey onun ayrı bir lütuf dalga boyudur. Muhterem efendim, insanın vicdanında kendini sıfırlaması, mahvet ve tavazun tavırlarını aksetmesi için neler yapması gerekir? Belki o yönde yapılması gerekli olan sofilerin yolu o yolda bir sistemdir, bir yöntemdir. Fakat şunu istidradi arz edeyim hemen. Bazen insan sofilerin yolunda yürürken bile enaniyeti kabileşebilir. Öyle zirveye ulaşmış bir insan nevzu billahi işte bağla pervazane laflar edebilir yani. Haşa böyle. Üluhiyet adına konuşabilir. Onun bir temsilcisi gibi böyle görünebilir yani. Ama büyük ölçüde Onunla öyle o teskeyi nefis ve tasfiyeyi kalple, ruhla belli bir noktaya ulaşmış insan kendisini sıfırlayabilmiş ve dolayısıyla hakiki varlığı da Allah'ta görmüş ve bir mahviyet, bir hacalet, bir tevazu yaşamış. Fakat bana en önemli gelen şey herhalde Kur'an çerçevesinde tefekkür çok önemli gibi geliyor. Yani mahiyetimizi belirleme esas bizim neyiz, yani? konumumuz nedir, neden ibaretiz, nereden, nasıl geldik buraya, nasıl var olduk, varlığımızın perde arkası nedir bizim yani. Bu türlü mülazalarla bir yani tefekkür çok önemli bir şey bu mevzuda ki mesleğin esaslarından bir tanesi de tefekkürdür. Aciz fakr mülazasını, acz fakr ihtiyaç mülazasını çok işletmek lazım yani o mevzuda. Bu da yine tefekkür etmeyince olmaz yani. İnsan nasıl aciz olduğunu düşünmeden bilemez, nasıl fakir olduğunu bilemez. Evet, bunlar bunun iki yanı var. Bir hakiki tevhide ulaşma. Her şeyin mahiyeti nesl-i emriyesini kavrama açısından ona ihtiyaç var yani. Sen nesin? Varlık nedir? Bu varlığın arkasında esas varlığın kaynağı tabirini kullanmak caizse şayet. Her şey esas olan, teşkil eden de demeyelim. Esas olan nedir şayet? Onu anlama bakımından bir yararı var bunun. Bir de bir diğer ile, o tefekkürü çok iyi işletirseniz Allah karşısında saygılı bir tavrınız olur, öyle bir tavır. Açfak kavranmamışsa şayet, tefekkürle o yakalanamamışsa sizin zannediyor mamayüzdaki tevazuunuzla, mahviyetinizle, hacaletinizle, kendinizi hiç görmenizle, sıfırlamanızla, kendini memel saymanızla suni olur, cali olur. Öyle görüneyim dersiniz. Oysa ki, tevazuya niyet, tevazu izale eder. Mahviyete niyet, mahviyeti izale eder. Onlar kibrin ayrı dalga boylarıdır. İnsanlar içinde böyle hacil, mahcup filan olayım derseniz, niyet ederseniz, o mevzuda irade ortaya koyarsanız, o küstahlık olur. O böbürlenme olur, o gurur olur, o kibir olur. Bunlar irade ile yapılacak şeyler değildir. Onlar, insanın tabiatına, düşünceyle mal ettiği şeylerin dışa vurması demektir. Sizin elinizde olmaz yani tevazu mahviyeti. Halkın size taziminde vicdanen rahatsızlık duyarsınız tevazu varsa. Büyük demeleri sövme gibi gelir size. Büyük ölçüde her zaman demeyeyim. Takdir etmelerinden rahatsızlık duyarsınız. Bana ait olmayan şeyleri bana söylüyorlar bunlar. Tahkir gibi geliyor bana. Belki hepimiz bazı şeyler de olabilir. Mesela gelse bize deseler ki siz maşallah kılkanmış gibi adamsınız. Veya Heraklis'siniz. ya o etme deriz yani. Veya Avcı bin Unuksunu, üsturelerde var. Hamdi Yazır da üstüre diyor yani buna avcibunu o şeylerden herhalde Amerikalılardan veya Kildanilerden. Yani bir insana kâmeti kıymetinin çok üstünde payeler vermek tahkir olur. Kendini bilmez bir kısım küstahlar ne söylenirse söylensin haklarında özür dilerim. Onu kabullenirler filan. Belki ona göre suni bir kısım tavırlara bile girerler yani. Falan mütevazi deyince Allah filan derler. Bu aslında böyle içte dışın aksine gelişmiş öyle Everest tepesi gibi öyle bir kibirdir ki dünyada. Onu dünyada tartacak paskül yoktur. Öyle bir kibirdir. Ama insan tefekkürüyle o mevzuda Allah'a sığınmasıyla, belki çok defa duasıyla, Allah'tan istemesiyle, mahiyeti üzerinde uzun boylu durmasıyla o acz faks düşüncesi, mülazası tabiatın öyle mar olur, bir derinliği haline gelir. Sonra o dışa akseder yani. Tevazu gösterirken tabii gösterir. Farkında değildir o. İnsanlara tazim eder, farkında değildir. İdare etmek için değildir. İnsan insan olduğu için, o da kendisini insanların en donu, onlardan bir fert, belki onların altında bir fert kabul ettiğinden dolayı tavırlarını hep ona göre ayarlamıştır. Ayarlıdır yani. Tıpkı böyle şoförlüğe çok konsantre olmuş bir insan, ne zaman devriyaja basacak, ne zaman gaza basacak, ne zaman direksiyonu çevirecek, ne zaman frenleyecek arabayı düşünmez yani. Düşünmeye kalkarsanız karıştırırsınız onu. Makineyle bütünleşme öyle. Nasıl öyle olmuş yani? O makine bir yönüyle onun bir yanı, bir derinliği, o makina'nın bir derinliği haline gelmiş. Aynen öyle de insan ahlak-ı İslamiye veya ahlak-ı Kur'an'ye i Kur'aniye işliye işliye insanın tabiatı haline gelir. Ve insan farkına varmadan o güzel ahlakı, mesela bir zühd mülahazasını, mesela bir saka mülahazasını, bir civam mertlik mülahazasını, bir müminlerin ırzını, haysiyetin şerefini, namusunu, siyanet mülazasını, bir iffet mülazasını gayet tabi olarak sergiler, gayet tabi olarak ortaya koyur. Yoksa mesela diyelim televizyona bakarken bir yerde, kimse olmadığı yerde oraya dört göz kesilir televizyona bakar. Karşısına ne çıkarsa çıksın bakar oraya. Ama birileri varsa orada riyakarlık yapar orada. İşte o da gözün haramdan kaçırma riyakarlığı yapar orada. Vaka belki hani bir başkasına bağlı olarak bir günaha girmeme yine ona bir faydası vardır bunun. Çünkü günaha girmede fiili girmeler vardır. Niyette girme başkadır, fiili girme başka başka şeyler. Evet belki yani fiili girmeye engel olur o. Başını aşağıya yerler. Esası o değildir yani. Esası Allah Celle Celaluhu bana diyor ki Gözlerini kapasınlar diyor ırzanı muhafaza etsinler. Muhafaza edecekler yerlerini muhafaza etsinler diyor. Bu Allah'ın emri. Ben Allah'ın kuluyum. Boynumda onun tasması var, ayağımda prangası var. Aksine hareket edemem ben. Tabiata mal olunca öyle davranır. Hz. Üstad gibi olur diyor. Hani Saffet Efendi ona diyor ki şu hal işten geçiyoruz. Vukat orada da çok kamilane bir söz şey söylüyor diyor. Ben diyor Uzun zamandır seni hep kolluyorum. Gözünü kaldırıp da burada Haliç'te işte, yüzen şeylere hiç bakmadan o yelkenlere, kayıklara, gemilere malum belli bir dönemde Boğaz içinde de şinasi, hep Boğaz içi mektupları falan yazıyor. Orada öyle çıkar gezerlermiş o. Belki Tanzimat'tan sonra başlamış o moda Boğaz içinde yapıyorlar. Hiç bakmıyorsun. Orada demiyor. Allah böyle emrediyor. Ben de tabi bu Haramdır ondan dolayı bakmıyorum da demiyor yani. Bir hazmi nefis de orada yapıyor. Diyor ki ilmin haysiyetini koruyorum. Ama şeyde Van'da Tahir Paşa'nın konağında diyor iki kızı vardı onların. Ben o evde 6 ay kaldım. O kızlar hep yanıma gelip gidiyorlardı. Tefrik edemiyordum ben onları. Bu hangisidir, bu hangisidir diye. Tabi atamal olmuş bir dikkat. Tabi atamal olmuş bir teyakkuz yani bu. Şimdi bunu ahlaka âliyenin bütün fakültelerine teşmil eden. Kur'an hulukunun bütün fakültelerine teşmil eden. O zaman insanın tabiatında onlar zuhur edecek. Aynen öyle de tevazu ahlaka âliyenin zirvelerindendir yani başta gelir. Mahviyet onun bir yönüyle değişik bir anıdır. Hep Allah karşısında hacalet yaşama. Ben kim? Nerede insan olmak? Nerede ben? Falan deme bu. Alvar İmam'ın sözüyle Allah bizi insan eyleyedir. Ve yine derdi. Herkes iyiyim ben yaman, herkes buğday ben saman derdi. Belki derdi yani. Herkes insan ben hayvan derdi. Evet ben hayvan, herkes insan derdi. Evet bu o mahviyeti, o hacaleti, o tabiatına mal etmedir yani. Ona yumrukla vursanız çıkaracağı ses olur yani. Başkaları alkışlarsa, her taraftan böyle, onu davulla, dömbelekle karşılasalar, fakat onun çıkaracağı ses yine odur yani. Davul sesi gibi ses çıkarmaz. Bu sesi çıkarır, tabiata mal olmadır. Tabiata mal olmamış şeyler, işte o tefekkürle, kendi acizini, fakrini keşfetmekle yani. İktidarın nereye kadar, servetin ne kadar, neyi alabilirsin? Servetinle cenneti alabilir misin sen? Kabirde münkir nekirin sualleri karşısında selameti satın alabilir misin sen? Bak ne kadar acizsin ve servetin ne kadar şeye yarıyor görüyorsun. Şimdi bunu çok iyi keşfetme yani. İmkanlarıyla kendisini tanıma, imkanlarıyla kendini okuma, acizliğiyle kendisini okuma, fakirliğiyle kendisini okuma ve bütün bunlar hepsi her şey şeyi mahiyet-i nefsül ve diyecektim. Mahiyetü nesül emriyesi ile kavrama demektir. Her şey neyse öyle, yani ben neyim, kainat nedir, varlık nedir ve Allah nedir? Bunu kavrama demektir. O zaman kendisini çok iyi bir yere, değiştirmeyeceği bir yere yerleştirir. Ve sonra davranışlar olarak ondan sadir olan şeyler de bir yönüyle hakikatin ifadesi olur. İçinin sesi olur. Yunus Emre'nin ifadesiyle fıçının içindeki şey işte dışa sızmış olur ve yanıltmaz o. Muhterem hocam, namaz kılma ve özellikle namazda secde etme insanın bir hiç olduğunu anlamaz adına bir basamak olabilir mi? Evet, o da maviyete kendisine alıştırma, tevazuya kendisine alıştırma Allah karşısında. Orada eğilerim deme. İki yanı var, Allah karşısında eğilen. Başkaları karşısında eğilmez yani. Onlar karşısında, mahviyet içinde olsa da başkalar karşısında eğilmez. Bir yönü var mesela. Bir de hakikaten Allah karşısında eğilmeye kendisini alıştırma. İkincisi, madem akrabıma yekunul abdümin rabife ve sacid, yani başıyla ayakları aynı noktaya koyma mevzu, yüz suvarlak hale gelme, İslam tasavvufunda çok işlenmiş, Tasavvuf edebiyatında da çok işlenmiş bu konu. O yüz yuvarlak hale gelme mevzu. Allah'a en yakın olma hali oluyor. Şimdi o esnada insan Allah'tan onu istemeli. Zaten orada dediğimiz şey de odur yani. Sübhane Rabbiyel ala Seni tesbih-i takdis ederiz. Alâ'lardan alâ. Sensin. Onun karşılığı ne olur? Zıddı ne olur? ne olur? Nakizini olur onun. Edna. O âlâ ise ednâ. Ona rükûda diyorsun, orada büyüklük, tazim meselesini bir derece ifade ediyorsun. Subhane Rabbiyel Sen de ne olursun? Sarir olursun veya hakir olursun. Yani yavaş yavaş insan söylediği her şeyin manasını mülahazaya bir veya mazmununu mülahazaya almalı. Orada mana hecelememeli. Esas ne ifade ediyor bana o tavır? Esas, onu içine çok iyi yerleştirmeli. Ben burada işte şunu ifade ediyorum. İşte böyle diye diye, bir de buna orada bir istek halinde bu türlü mülazaları eklerse Allah'ın izniyle zamanla Allah da lütfeder. Yine isterseniz dönebilirsiniz yani. Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah'a ecrin vermez mi? Sen tevazu eylesen Allah seni mütevazı kılmaz mı? sen mahviyet dersen Allah seni kibirli kılmaz ki. Evet. Fakat bir şey söyleyeyim. Azıcık İslami ilimlerden haberdar olan, bazen de bazı çaka meslekleri vardır. Bunlar. Çaka esastır onlarda. Biraz hayatları çaka üzerine kurulmuş. Bunlar da o tevazu ve mahviyeti hasıl etmek çok kolay olmasa gerek. Kolay olmasa gerek. Böyle şova açık meslekler, o mesleğin temsilcileri farkına varmadan çok defa şovmen gibi hareket ederler. İşte o şeyleri görüyorsunuz, stadyumlarda Allah'ı Peygamber anlatıyorlar durmadan. Üç lafın biri kat diyorlar ama fakat kat demeden daha ziyade her şey ayam üzerinde toparlanıyor. Öyle bir şey. Yalan. Ama o kültür olmadığı için o yalan ne kadar zararlı onun farkında değiller. Allah'a anlatırken anlatmasalar bir şey kaybetmeyecekler. Anlatınca kaybediyorlar. En azından oldukları yerde kalırlar anlatmasalar. Bazı imamlar vaizler de vardır bizim gibi. Anlatırken kaybeder. Çünkü onu anlatırken esas kendini anlatıyordur. Anlatması olduğu yerde kalır. Onu anlatırken kendisinin silinmesi lazım. Hatta bazen öyle silinmesi lazım ki sen şunları diyedin, Farkında değilim. Karşımda bir büyük var. Şu ağ gözlerime çarpıyor kendimi bile göremiyorum bazen. Bunlar da bir sürü laf. Allah bizi insan eylesin. Allahumme ya muqallib el kulub. Sabbit kulubena ala dinik ya musrif el kulub. Sarif kulubena ila taatik. Ve ila el ihlas la tem iman el kamil amal el salih. Amin. Kusumu ba'd asim.